Bölüm 319. Allah rızası için cennetten başka bir şey istememek. Allah için bir şey isteyenin geri çevrilmeyeceği. Hadis 1724. Cabir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın rızası için Sadece cennet istenebilir. Hadis 1725. İbni Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Her kim Allah için size sığınırsa onu himaye edip koruyunuz. Allah için isteyene veriniz. Sizi davet edenin davetine icabet ediniz. Size iyilik yapana, siz de iyilik yapınız. Şayet iyilikle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, ona karşılık verdiğinize kanaat getirinceye kadar, ona dua ediniz. Bölüm 320 Devlet başkanı veya iş başındakilere, Padişahların padişahı demenin haram oluşu. Hadis 1726 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü ve nefret edilen isim, Melikul Emlak. Padişahların padişahı diye isimlendirilen kimsenin adıdır. Süfyan İbni Uyeyne melikül emlak cümlesini padişahların padişahı diye anlamlandırmıştır. Bölüm 321. Günahkar, bidatçı ve zalim kimselere efendi ve bey ifadeleriyle hitap etmenin yasak oluşu Hadis 1727 Büreyde'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığa, efendi demeyiniz. Eğer onu efendi sayacak olursanız, aziz ve celil olan Rabbinizin gazabını çekmiş olursunuz. Bölüm Bölüm 322 Hastalıklara Sövmenin Mekruh Oluşu. Hadis 1728 Cabirden, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü Sayyib veya Ümmü Müseyyib'in yanına geldi ve Ey Ümmü Sayyib veya Ümmü Müseyyib, sana ne oldu da titriyorsun diye sordu. Ümmü sahib, sıtmaya yakalandım. Allah belasını versin, dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sıtmaya sövme. Çünkü hastalıklar, körüğün yaktığı ateşin, demirin kir ve pasını giderdiği gibi, insanoğlunun hata ve günahlarını giderir, buyurdu. Bölüm 323 Rüzgara sövmenin yasak oluşu ve rüzgar eserken ne söyleneceği. Hadis 1729. Ebu Münzir Übey İbni Ka'b'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüzgara sövmeyiniz. Çünkü o Allah'ın emriyle eser. Hoşunuza gitmeyen bir çeşidini gördüğünüzde, Allahümme inna nes'elüke min hayri hazihi rihi ve hayri ma fiha ve hayri ma ümiret bihi ve na'uzü bike min şerrî hazihi ve şerri ma ümiret bihi. Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını taşıdığı ve getirdiği şeylerin hayrını isteriz. Bu rüzgarın şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırız deyiniz. Hadis Bingeduzotos Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Rüzgar Allah'ın kullarına bir nimetidir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyiniz. Onun hayrını isteyiniz, şerrinden de Allah'a sığınınız. Hadis 1731. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahümme inni es'elüke ha ve hayra ma fiha ve hayra ma ursilet bihi ve euzü bike min şerrıha ve şerri ma fiha ve şerrima ürsilet bihi. Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, onun içinde bulunanın ve onunla gönderilenlerin hayrını isterim. Bu rüzgarın şerrinden, içinde bulunanın ve kendisiyle gönderilenlerin şerrinden de sana sığınırım. Bölüm 324 Horoza sövmenin mekruh oluşu Hadis 1732 Zeyd İbn Halit el-Cühenî'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Horoza sövmeyiniz çünkü o namaz için uyandırır Bölüm 325 Bir kimsenin şu yıldız sayesinde yağmura kavuştuk demesinin yasak olduğu. Hadis 1733 Zeyd İbni Halid el-Cüheni, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hudeybiye'de geceliğin yağan yağmurdan sonra, bize sabah namazını kıldırdı. Namazı bitirince yüzünü cemaate döndü ve "Rabbiniz ne buyurdu biliyor musunuz?" diye sordu. Sahabiler "Allah ve Rasulü daha iyi bilir." dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allahü Teala buyurdu ki: Kullarımdan bir kısmı bana iman ederek bir kısmı da kâfir olarak sabahladı. Allah'ın lütfu ve rahmeti sayesinde yağmura kavuştuk diyenler, bana iman etmiş. Yıldızlara tapmamış ve onlardan bir şey beklememiş oldular. Falan veya filan yıldızın batıp doğması sayesinde bize yağmur yağdı diyenlerse, beni inkar etmiş, yıldızların yağmur yağdırdığına ve bu tür hadiselere karıştıklarına inanmışlardır buyurdu. Bölüm 326 Müslümana kafir demenin haram oluşu. Hadis 1734. İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu. Bir adam, Müslüman kardeşine, Ey kâfir! derse, bu söz, ikisinden birine döner. Eğer böyle denilen kişi, söylendiği gibi ise, bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde, bu söz, söyleyene geri döner. Hadis 1735 Ebu Zerden, Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kim bir adamı ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye çağırırsa ve o kimse de denildiği gibi değilse bu söz söyleyenin kendisine döner Bölüm 327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 Onur lekeler, haya ve utanma da nerede bulunursa o işi zarif gösterir ve süsler. Bölüm 328. Konuşmada edebiyat yapmanın mekruh oluşu. Hadis 1738. İbn Mesuttan, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sözde ve işte, ince eleyip, sık dokuyan kimseler, helak oldular buyurdu. Ve bu sözü üç defa tekrarladı. Hadis 1739 Abdullah İbn Amr İbni'l-As'tan Allah onlardan razı olsun, Bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah, sığır cinsinin otu yerken, ağzında evirip çevirdiği gibi, sözü ağzında evirip çevirerek, lügat parçalayan kimselere bu eder. Hadis 1740 Cabir İbn Abdullah'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İçinizden en çok sevdiklerim ve kıyamet gününde bana en yakın olacak olanlar güzel ahlak sahibi olanlarınızdır güzel konuşuyor dedirtmek için Uzun uzun ve edebiyat yaparak konuşanlar sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler bilgeçlik taslayarak lügat parçalayanlarsa hiç sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak olan kimselerdir. Bölüm 329. Nefsim murdar oldu demenin mekruh oluşu hadis 1741 ayşeden Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sizden biriniz nefsim murdar ve pis oldu demesin fakat nefsim yaramazlaştı fenalaştı desin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 Hadis 1747. Huzeyfe İbn Yemandan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sakın Allah ve falanca dilerse demeyiniz. Fakat önce Allah dilerse sonra da filan kişi isterse deyiniz. Bölüm 334 Yatsıdan sonra, Allah'ın rızası olmayan konuşmaların mekruh olduğu. Hadis 1748 Ebu Berze'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazından önce uyumayı, ve yatsı namazından sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı. Hadis 1749 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayatının sonlarına doğru, cemaate yatsı namazını kıldırıp, selam verdikten sonra, şöyle buyurdu bu geceyi görüyorsunuz ya, işte bu geceden itibaren, yüz sene sonra, bugün yeryüzünde olan ve yaşayan insanlardan hiç kimse hayatta kalmayacaktır. Hadis 1750 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, sahabiler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, yatsı namazını kıldırmak üzere, mescide gelmesini beklediler. Neticede, gece yarısına yakın bir anda gelerek, yatsı namazını kıldırdı. Namazdan sonra, bize bir konuşma yaparak, şöyle buyurdu. Dikkat edin! Şu an, herkes, namazını kılıp uyumuştur. Sizlerse, namazı beklediğiniz sürece,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 nafile oruç tutması helal olmaz. Yine bir kadın kocasının izni olmadıkça evine hiç kimsenin girmesine izin veremez. Bölüm 337. İmam'a uyanın imamdan önce başını secde ve rükûdan kaldırmasının haram oluşu. Hadis 1753. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sizden biriniz imamdan önce başını secde ve rükûdan kaldırdığında Allahü Teala başını merkep başına veya şeklini merkep şekline çevirmesinden korkmaz mı Bölüm 338 Namazda Eli Böğüre Koymanın Mekruh Oluşu Hadis 1754 Ebu Hureyre'den ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda elin böğüre konulmasını yasaklamıştır. Bölüm 339 Namaz kılmanın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 Gözleri göğe dikmenin yasak oluşu. Hadis 1756. Enes İbn Malik'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar. Bu konuda sözünü daha da şiddetlendirerek ya bundan vazgeçerler, ya da gözlerinin nuru alınır da kör olurlar buyurdu. Bölüm 341. Namazda başı sağa sola çevirmenin mekruh oluşu. Hadis 1757. Aisha, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e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 Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Oluşu Hadis 1759 Ebu Merset Kennaz İbni Hüseyin'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Kabirlere Doğru Namaz Kılmayınız ve kabirler üzerine oturmayınız. Bölüm 343 Namaz kılan kimsenin önünden geçmenin haram oluşu. Hadis 1760 Ebu Cüheym, Abdullah İbni Haris, İbni Sımme el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günah işlediğini bilmiş olsaydı 40 şu kadar zaman yerinde durması hakkında daha hayırlı olurdu. Hadisi rivayet eden zat dedi ki kırk gün mü kırk ay mı 40 yıl mı dedi bilemiyorum. Bölüm 344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 Bölüm 345 Sadece Cuma gününü, oruca ve Cuma gecesini namaza ayırmanın mekruh oluşu. Hadis 1762 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geceler içinde, Sadece Cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayınız. Günler arasında da sadece Cuma gününü oruca tahsis etmeyiniz. Ancak birinizin devamlı tutmakta olduğu oruç, Cuma'ya rastlarsa, bunda bir sakınca yoktur. Hadis 1763 Yine Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittim, demiştir. Sizden biriniz, cumadan bir gün önce veya bir gün sonra da oruç tutmadıkça, yalnız cuma günü oruç tutmasın. Hadis 1764 Muhammed İbni Abbad, şöyle demiştir Cabir'den Allah ondan razı olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum Cabir evet yasakladı dedi Hadis 1765 Müminlerin anası Cüveyriye bint el Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, kendisi oruçlu iken, bir cuma günü, peygamberimiz onun yanına girmişti. Ve, dün oruç tuttun mu diye sordu. Cüveyriye, hayır tutmadım dedi. Yarın oruç tutacak mısın diye sorunca da, hayır tutmayacağım deyince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde orucunu boz. buyurdular. Bölüm 346. İftar etmeden orucu birbirine eklemenin haram oluşu. Hadis 1766. Ebu Hureyre ve Ayşe'den radiyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem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 Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinizin, bir ateş koru üzerine oturup, elbisesini yakmasıyla, ateşin vücuduna işlemesi, bir kabrin üzerine oturmasından daha hayırlıdır. Bölüm 348 Kabri kireçlemek ve üzerine bina yapmanın haram oluşu. Hadis 1769. Cabir Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin üzerinin kireç, mermer ve bunun gibi maddelerle kaplanmasını ve kabirler üzerine oturulmasını ve kabirler üzerine bina ve kubbe yapılmasını yasakladı. Bölüm 349 Kölenin Efendisinden Kaçmasının Ağır Günah Oluşu Hadis 1770 Cerirden Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir köle, zorluk ve sıkıntı olmaksızın sahibinin yanından kaçarsa, korunma ve güvenlik hakkını yitirmiş olur. Hadis 1771 Yine cerirden, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuşlardır. Herhangi bir köle, zorluk ve sıkıntı olmaksızın, sahibinin yanından kaçarsa, onun kıldığı hiçbir namaz kabul olunmaz. Başka bir rivayette, nankörlük etmiş olur. Bölüm 350 Şeri cezalarda iltimas, ve şefaatte bulunmanın haram oluşu. Zina eden kadın ile, zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinindeki bir emri tatbik ederken, bu ikisi hakkında bir acımak sizi tutmasın, ve bunların cezalarına tatbik edilirken müminlerden bir taife de şahit bulunsun 24 nur 2 hadis 1772 ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Mahsun kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının durumu Kureyşleri çok üzmüştü onlar bu kadın hakkında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kim konuşabilir diye müzakere edip buna Rasulullah'ın sevgilisi Hüsame bni Zeyd'den başka kimse cesaret edemez dediler. O da Rasulullah'la konuştu Bunun üzerine Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Hüsamameeye Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun?" dedi. Sonra kalktı, halka şöyle hitap etti: "Sizden öncekilerin helak oluşlarının sebebi, soylu, makam mevki sahibi biri hırsızlık ettiğinde cezayı uygulamadıkları halde, zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca onu hemen cezalandırırlardı. Allah'a yemin ederim ki, kızım Fâtım'a da hırsızlık etseydi, onun da elini keserdim, buyurdular. Başka bir rivayette, Peygamberimizin öfkeden, mübarek yüzünün rengi değişti ve Üsam'e bin Zeyd'e, Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun? buyurdular. Bunun üzerine Üsame bin Zeyd, "Ey Allah'ın Resulü, benim için Allah'tan bağışlanmamı dile." diye ricada bulundu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hırsızlık yapan kadının elini kesmesini emrettiler ve kadının eli kesildi. Bölüm 351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 Hadis 1773 Ebu Hureyre'den, "Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lanetlemeye sebep olacak iki şeyden sakınınız.'' buyurdu. Sahabe Kiram lanetlemeye sebep olan şeyler nedir? diye sordular da, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların gelip geçtikleri yollara ve gölgelendikleri yerlere abdest bozmaktır buyurdu. Bölüm 352. Durgun suya abdest bozmanın yasak oluşu. Hadis 1774. Cabir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, durgun sulara abdest bozmayı yasakladı. Bölüm 353 Babanın mal bağışlamada, çocukları arasında ayrım yapmasının mekruh olduğu. Hadis 1775 Numan İbni Beşir'in Allah onlardan razı olsun. Anlattığına göre babası onu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdü. Ve ben sahibi olduğum bir köleyi bu oğluma verdim dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna verdiğin gibi diğer çocuklarına da verdin mi? diye sordu. Babam, hayır vermedim, dedi. Bunun üzerine Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, o halde bağışından dön, buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu bağışın aynısını, diğer çocuklarına da yaptın mı, buyurdu. Beşir, hayır yapmadım, dedi. Bunun üzerine peygamberimiz, Allah'tan korkunuz. Çocuklarınız arasında adaletli davranınız buyurdu. Bunun üzerine babam, bağışından döndü ve köleyi geri gönderdi. Müslim'in diğer bir rivayetinde de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Beşir! Bundan başka oğlun var mı? diye sordu. Beşir, Evet var dedi. Peygamberimiz buna verdiğin gibi onlara da verdin mi buyurdu. Beşir hayır vermedim dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde beni şahit tutma çünkü ben bir zulme şahit olamam buyurdular. Müslimin başka bir rivayetinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni bir zulme şahit kılma buyurdu. Yine Müslim'in değişik bir rivayetinde peygamberimiz bu bağışına benden başkasını şahit göster buyurdu ve çocuklarının sana iyilik yapmakta eşit olmalarından memnun olur musun diye sordu. Beşir elbette cevabını verdi. O halde Niçin böyle haksızlık yapıyorsun? Aralarında ayrım yapma, eşit davran, buyurdular. Bölüm 354 Yas tutmanın yasak oluşu Hadis 1776 Zeynep bin Te Ebu Selem'e, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Ümmü Habibe'nin, Allah ondan razı olsun, babası Ebu Süfyan İbni Harp, vefat ettiğinde Ümmü Habibe'nin yanına varmıştım. Safranlı veya başka hoş bir koku istedi. Bu kokudan önce cariyesine, sonra da kendi yanaklarına sürerek şöyle söyledi. Allah'a yemin olsun ki benim koku sürünmeye ihtiyacım yoktur. Fakat ben Allah Resulünün minberde şöyle buyurduğunu işittim: Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının ölünün arkasından üç günden fazla yaz tutması helal olmaz. Ancak kocası için dört ay, on gün süslenmeksizin bekleyebilir. Hadisin râvîsi Zeynep der ki, Daha sonra kardeşi vefat eden Zeynep binti Cahş'ın yanına da gitmiştim. O da koku isteyip süründü ve şöyle dedi, Allah'a yemin olsun ki, benim koku sürünmeye ihtiyacım yok. Ancak ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mimber üzerinde şöyle buyurduğunu işittim: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının bir ölü için üç günden fazla yas tutması helal değildir. Ancak kocası için dört ay on gün süslenmek sizin bekleyebilir. Bölüm 355. Şehirlerin köylüye simsarlık etmesinin ve satış üzerine satış yapmanın yasaklığı. Hadis 1777. Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin köylünün malını bir ücret karşılığı satmasını ana baba bir kardeşte olsa yasakladı. Hadis 1778 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Satılmak üzere şehre getirilen malları, pazar yerine indirilinceye kadar yolda karşılamayın. Mal sahibi köylü pazara malını indirsin, Piyasasını öğrensin, ondan sonra almak üzere yanına varın. Hadis 1779. İbni Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Pazara mal satmak üzere gelenleri yolda karşılamayın. Şehirli, köylü adına onun malını satmasın. Tavus, İbni Abbas'a, Şehirli, köylü adına onun malını satamaz, sözünün anlamını sordu. İbn Abbas, Ona simsarlık edemez, diye cevap verdi. Hadis 1780 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlinin ücretle simsarlık ederek, köylünün malını satmasını yasakladı. Müşteriyi kızıştırıp kandırmak için, alışverişte malın fiyatında arttırma yapmayınız. Hiçbir kimse, kardeşinin bitmiş olan satışını bozarak, onun üzerine satış yapmasın. Din kardeşinin dünür, talip olduğu kimseye, bir kadına, dünür göndermesin, talip olmasın. Müslüman bir kadın da, din kardeşinin çanağındaki nimeti, kendi kabına doldurmak için, hanımını boşa beni al demesin. Müslüm'ün bir rivayeti ise şöyledir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazara mal getirenlerin pazar dışında karşılanmasını şehirlinin köylünün malını ücretle satmasını bir kadının evlenmek istediği bir erkeğe din kardeşi olan önceki hanımını boşamasını şart koşmasını pazarlığı bitmiş bir mala fiyatını arttırıp talip olmayı Müşteri kızıştırmak suretiyle, malın fiyatını arttırmayı veya satılık hayvanın sütünü sağmayıp, memesinde biriktirip, alacakları kandırmayı yasakladı. Hadis 1781 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kısmınız, bir kısmınızın satışı üzerine satış yapmasın. Din kardeşinin talip olduğu kadına talip olmasın. Kendisine izin verilmişse, o müstesna. Hadis 1782 Ukbeb İbni Amir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Mü'min, mü'minin kardeşidir. Hiçbir mü'mine, kardeşinin satışı üzerine satış yapması helal olmaz. Kardeşinin talib olduğu kadına, o vazgeçinceye kadar talib olması da helal olmaz. Bölüm 356 İslamın emri dışında mal harcamanın yasak oluşu Hadis 1783 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, yaptığınız üç şeyden razı olur, üç şeyden de hoşlanmaz. Sizin, sadece kendisine ibadet edip, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamanızda ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp, ayrılığa düşmemenizden hoşlanır. Dedikodu yapmanızdan, çok sual sormanızdan ve lüzumsuz yere mallarınızı harcamanızdan da hoşlanmaz. Hadis 1784 Mugire'nin kâtibi, verrat'tan nakledildiğine göre, şöyle demiştir. Mugire'nin, Muaviye'ye gönderdiği mektubunda, bana şöyle yazdırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her farz namazın ardından, şöyle dua ederdi. Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehül mürkü ve Lehül Hamdü vehu ala külli şeyin kadir. Allahümme, la manya lima ate'te ve la muatiya lima manate ve la yinfu zelcet dimin cett'dü. Tek olan Allah'tan başka gerçek hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Her türlü eksiksiz övgüler O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Allah'ım! Senin verdiğine engel olacak hiçbir güç yoktur. Senin vermediğini verecek de yoktur. Servet sahibi olanın serveti, senin yardımın olmadıkça, kendisine bir fayda sağlamaz. Mugire, Muaviye'ye şunu da yazdı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedikodudan, malı İslam'ın kabul etmediği lüzumsuz yerlere harcamaktan ve gereksiz yere çok soru sormaktan yasaklardı. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana babaya itaatsizlik etmekten, kız çocuklarını diri diri toprağa ve toplumun bataklarına gömmekten verilmesi gerekeni vermemekten, hakkı olmayan bir şeyi de istemekten yasaklardı. Bölüm 357 Silahla şakalaşmanın yasak oluşu Hadis 1785 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Sizden hiçbiriniz, Müslüman kardeşine silahını doğrultup işaret etmesin. Çünkü o bilmez ki, şeytan elindeki silahı çekip, çıkarıp, karşısındakini öldürmesiyle cehennem çukuruna düşüverir. Müslüm'ün diğer bir rivayetinde, Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, demiştir ki, Ebu'l-Kasım, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Her kim din kardeşine, isterse ana-baba bir kardeşi de olsa, korkutmak üzere demirden bir silahla işaret ederse, elinden onu atıncaya kadar melekler ona lanet ederler. Hadis 1786 Câbir, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılmış kılıç ve kesici şeylerin elden ele dolaştırılmasını yasaklamıştır. Bölüm 358 Ezan okunduktan sonra mescitten çıkmanın mekruh oluşu Hadis 1787 Ebu Şasa, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. O esnada müezzin ezan okumuştu ki bir adam bu sırada mescitten çıkıp gitti. Ebu Hureyre o adamı mescitten çıkıncaya kadar gözüyle takip etti ve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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, güzel kokuyu asla geri çevirmez, kabul ederdi. Bölüm 360 Böbürlenmeyecek kişiyi, yüzüne karşı övmenin caiz olduğu. Hadis 1790 Ebu Musa el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, Şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir adamın bir kişiyi övdüğünü ve övgüde aşırı gittiğini işitti. Bunun üzerine, adamı mahvettiniz veya bel kemiğini kırdınız buyurdu. Hadis 1791 Ebû Bekre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, bir adamdan bahsedilmiş, orada bulunanlardan biri, onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yazık sana, arkadaşının boynunu kopardın, buyurdu. Bu sözü defalarca tekrarlayıp, sonra da, eğer sizden biriniz, başkasını mutlaka övecekse, falanca benim kanaatime göre şöyle şöyledir, desin. Kanaati, bu doğrultuda ise böyledir. Esasen, onun iç yüzünü Allah bilir. Hesaba çekecek olan da O'dur. Allah için, Allah'ı şahit tutarak, hiç kimse, kesin olarak temize çıkarılamaz, buyurdu. Hadis 1792 Hemmam İbne Haris'in Miktat'tan Allah ondan razı olsun rivayetine göre bir adam Osman'ı Allah ondan razı olsun övmeye başlayınca Miktat diz üstü çökerek Mete'den kişinin yüzüne ufak çakıl taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ona ne yapıyorsun deyince, Miktat Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, aşırı öven kimseleri gördüğünüzde, onların yüzüne toprak serpiniz, buyurdu diye cevap verdi. Bölüm 361 Bulaşıcı hastalık olan yerden kaçmanın ve böyle bir yere girmenin mekruh oluşu Nerede olursanız olun. Ölüm gelip sizi bulacaktır. Göğe yükselen sağlam kulelerde olsanız bile. 4 Nisa 78 Allah yolunda bol bol harcayın. Harcamamak suretiyle, kendi elinizle kendinizi mahvetmeyin ve iyilik yapmaya devam edin. Unutmayın, Allah Allah, İyilik yapanları sever. 2 Bakara 195. Hadis 1793. İbn Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Ömer İbnül Hattap Allah ondan razı olsun Şam'a doğru yola çıktı. Serk denilen yere varınca o bölge valisi olan Ebu Ubeyde İbn Cerrahla bazı askeri komutanlar Hazret Ömer'i karşıladılar ve Şam'da bulaşıcı hastalık, veba hastalığının baş gösterdiğini haber verdiler. İbn Abbas sözüne devam ederek Hazret Ömer bana ilk muhacirleri çağırmamı emretti. Ben de çağırdım. Onlarla istişare etti. Şam'da Veba salgınının bulunduğunu, kendilerine haber verdi. Onlar da değişik görüşler ileri sürdüler. Bir kısmı, siz düşmanla savaşmak için çıkmış bulunuyorsunuz. Allah'a güvenerek yolunuza devam etmenizi uygun görürüz, dediler. Bazıları da, yanınızda insanlardan bir kısmı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Asabı var. Onları veba üzerine götürmenizi uygun görmüyorum dediler. Hazret Ömer, dağılın yanımdan dedi. Sonra bana Ensarı çağır dedi. Ben de onları çağırdım. Onlar da muhacirler gibi iki ayrı görüş sergilediler. Hazret Ömer, siz de yanımdan ayrılın dedi. Sonra bana Mekke'nin fethinden önce, Medine'ye hicret etmiş olan ve burada bulunan Kureyş muhacirlerinin yaşlılarını çağır, dedi. Ben de onları çağırdım. Onlardan iki kişi bile, ayrı görüş ortaya koymadı. Ve halkı, bu veba salgınının içine götürmeyip, geri çevirmenizi uygun görmekteyiz, dediler. Bunun üzerine hazret Ömer, çoğunluğun görüşünü tercih ederek, ertesi günü geri döneceğini ilan etti. Siz de davranınız, dedi. İşte o sırada, Şam valisi Ebu Ubeyde, bu karara itiraz ederek, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer, dedi. Hazreti Ömer de, keşke bunu senden başkası söyleseydi, ey Ebu Ubeyde, dedi. Onun bu sözünü hoş karşılamayıp, sözüne şöyle devam etti. Evet, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Düşün ki, senin develerin olsa da, bir tarafı otlak, diğer tarafı çıplak bir vadiye inselerdi, o hayvanları verimli ve otlak yerlerde otlatsan da, Kurak ve çorak yerlerde otlatsan da, Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mıydın? Bu sırada bazı ihtiyaçları için orada olmayan, Abdurrahman İbni Av çıka geldi. Ve bu hususta, bende bilgi var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittim dedi. Bir yerde veba olduğunu duyarsanız, oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba çıkarsa, oradan kaçarak, o yerden çıkmayınız.'' buyurdu. Bunun üzerine hazret Ömer, Allah'a hamd ederek, Medine'ye dönmek üzere, oradan ayrıldı. Hadis 1794 Üsameden Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdu. Bir yerde bulaşıcı hastalık olduğunu duyduğunuzda, oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık çıkarsa, oradan çıkmayınız. Bölüm 362 Sihir ve büyünün çok büyük günahlardan olduğu Kitapta olana inanmaları gerekirken, onun yerine Süleyman'ın hükümranlığı ve peygamberliği konusunda şeytanların uydurup takip ettikleri şeylere uydular. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre sapmamıştı. Ama o şeytanlar halka sihir öğreterek hakikatleri örtbas edip kafir oldular ve onlar Babil'deki iki melek Harut ve Marut vasıtasıyla ortaya konulan şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek biz ancak imtihan aracıyız. Sakın sihir ve büyü yapıp da hakkı örtbas edenlerden olmayınız demedikçe hiçbir kimseye sihir öğretmezlerdi. İşte onlar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 ahiret hayatının güzelliğinden nasipsiz kalacaklarını da iyi biliyorlardı. Canları pahasına aldıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu bilselerdi. 2. Bakara 102 Hadis 1795 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İnsanı helak eden yedi büyük günahtan uzak durunuz. Ashab, bunlar nelerdir diye sorunca, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a şirk koşmak, sihir ve büyüyle uğraşmak, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek savaştan kaçmak kötülüklerden habersiz iffetli mümin kadınlara zina isnat ve iftirasında bulunmak bölüm 363 düşman eline geçip hakaret edilme korkusundan dolayı Kur'anı ı Kerim ile kafir memleketine yolculuğun yasak oluşu Hadis 1796 İbn Ömer Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim ile düşman toprağına yolculuk yapmayı yasakladı. Bölüm 364 Altın ve gümüş kap kullanmanın yasak oluşu. Hadis 1797 Ümmü Selemeden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Gümüş kaptan su ve meşrubat içen kimse karnına cehennem ateşi doldurmuş olur Müslimin rivayetinde gümüş ve altın kaplardan yiyen ve içen kimse şeklindedir Hadis 1798 Huzeyfe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bize ipek ve atlastan yapılmış elbise giymeyi, altın ve gümüş kaplardan yiyip içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada kâfirlerin, ahirette ise sizlerindir buyurdu. Buhari ve Müslim diğer rivayetlerinde Huzeyfe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi saf ipek ve atlas elbise giymeyiniz, altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyiniz, altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyiniz. Buyururken işittim demiştir. Hadis. 1799 Enes İbn Sîren şöyle demiştir: Ben Enes İbn Malik'le, Allah ondan razı olsun, birlikte Mecusilerden bir grubun yanındaydım. Gümüşten bir kap içinde paluze getirildi. Enes bunu yemedi. Getiren kişiye bunu başka bir kaba aktarmasını söyledi. O da Ağaçtan yapılmış bir kaba aktarıp getirdi. Enes de ondan yedi. Bölüm 365. Kadınlara has olan sarı renge boyanmış elbiseyi erkeğin giymesinin haram oluşu. Hadis 1800. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, erkeğin sarı renkli koku ve boya sürünerek makyaj yapmasını yasakladı. Hadis 1801 Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, benim üzerimde sarıya boyanmış iki elbise gördü ve Bunları giymeni annen mi emretti? buyurdu. Ben de onları çıkarayım mı? dedim. Bunları yak! diye emretti. Müslüm'ün başka bir rivayetinde Şüphesiz bunlar kâfirlerin elbiselerindendir. Sen onları giyme! buyurdu. Bölüm 366 Gün boyu konuşmadan susup durmanın yasak oluşu. Hadis 1802. Ali Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu işitip ezberledim. Babası vefat eden bir çocuğun, buluğ çağına gelince, yetimlik ismi kalkar. İslam'da bütün bir gün boyu, susmak suretiyle, ibadet etme şekli de yoktur. Hadis 1803 Kays İbni Ebu Hazim, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ebu Bekir Es-Siddik Allah ondan razı olsun Ahnes kabilesinden Ahmes kabilesinden Zeynep isimli bir kadının yanına gelmişti. Kadının konuşmadığını görünce bu kadına ne oldu da konuşmuyor diye sordu. Oradakiler susmak suretiyle konuşmamaya ve bu şekilde ibadet yapmış olmaya niyet etti dediler. Hazreti Ebubekir de ona konuş. Bu yaptığın dinimizde helal değildir. Cahiliye dönemi davranışıdır dedi. Bu uyarı üzerine kadın da konuştu. Bölüm 367. Kişinin kendi babasından başkasına babalık iddiasında bulunmasının haram oluşu Hadis 1804 Sa'd ibn Ebu Vakkas'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Bir kimse kendi babasından başkasını Babası olmadığını bildiği halde babamdır diye iddia ederse cennet o kimseye haram olur. Hadis 1805. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Ne maksatla olursa olsun, kendi öz babalarınızdan nefret ederek yüz çevirmeyiniz. Kim, kendi öz babasını bırakıp da başkasına baba derse, bu durum küfürdür. Hadis 1806 Yezid İbni Şerik, İbni Tarık şöyle demiştir. Ali'yi Allah ondan razı olsun. Minberde şöyle konuşurken işittim. Vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabından ve şu sayfede yazılı peygamberimizin sözleri yani hadisler olandan başka okuduğumuz bir yazı yoktur." dedi ve o sahifeyi açtı. Bir de baktık ki diyet fidyesi için ödenilen develerinin yaşlarıyla, yaralamayla ilgili bazı hükümler var. Allah Resûlü bu sahifede şöyle buyurmaktaydı. Medine'nin ayrı dağı ile Sevr dağı arası, harem-i şeriftir. Her kim orada bir bid'at çıkarır, veya bid'at çıkaran birini korursa, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti, onun üzerine olsun. Kıyamet günü Allah, o kimsenin tövbe ve ibadetlerini asla kabul etmeyecektir. Müslümanlardan birinin verdiği bir söz ve güvence, bütün Müslümanlarca muteberdir. Her kim, bir Müslümanın verdiği söz ve himayeyi dikkate almaz ve güvenceyi bozarsa, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti, onun üzerine olsun. Kıyamet günü Allah, o kimsenin tövbe ve ibadetlerini kabul etmeyecektir. Kim de babasından başkasını, baba olarak iddia ederse, veya kinde efendisi olmayan birini efendi olarak kabul etmeye kalkarsa Allah'ın meleklerin ve tüm insanların laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet günü o kimsenin tövbesini ve ibadetlerini kabul etmeyecektir. Hadis 1807. Ebu Zer Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işitmiştir. Babası olmadığını bildiği halde, babasından başka birine bilerek babamdır diye iddia eden hiç kimse yoktur ki, küfre girmiş olmasın. Kim de, kendisinin olmayan bir şeye sahip çıkmaya kalkışırsa, bizden değildir. Cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim de bir kimseyi kâfir ve Allah düşmanı diye çağırırsa, o kimse de bu sözlere layık değilse, bu sözler söz atanın üzerine döner. Bölüm 368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 sizi kendisinin emirlerine karşı gelmekten sakındırıyor. 3 Ali İmran 33. Şüphesiz Rabbinin yakalaması son derece çetindir. 85 Buruç 12. İşte senin Rabbin haksızlık eden kentlerin toplumlarını böylece kıskıvrak yakalayıverir. Şüphesiz ki onun yakalaması çok şiddetli ve çok zorludur. 11 Hud 102 Hadis 1808 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah, mü'min kulları hakkında gayret gösterir. Hayır ve saadet diler. Allah'ın gayreti, haram kıldığı kötü şeyleri, insanların işlemelerine karşı olmasıdır. Bölüm 369 Yasakları işleyen kimsenin ne yapması gerektiği Eğer,